hiç hak korkusuyla ağladın mı? Dünya için çok ağlamışsındır. Hak korkusuyla, hak aşkıyla ağlayanlara bir mücadele böyle geçelim? Kıyamet gününde 99 defter şarttan garba kadar böyle hep günah aldığımız baştan aşağı. Ufak bir da bir kere Allah korkusuyla ağlamış o ağır basar. Hakkın rahmetini tecelliyatı. Hak korkusu, hak aşkıyla yani. Ağlamış, gözyaşı dökmüş. Efendiler cehennem ateşini denizin suları, pınarların suları, dehirlerin suları söndürmez. Ancak Hak aşkıyla, hak korkusuyla dökülen gözeşi söndürür. Bunda böyle bir...